Euzu billahi minish-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu aleyke ya seyyidil evlin ve'l-ahirin ve ila jami'il enbiya'i ve'l-mursalin ve ila jami'il uliai ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin. Allah'ın elef-i hüsnası ve aşkı anlamaya çalışıyorduk hep beraber. Allah'ın kuluna olan yakınlığını, sevgisini bütün muamelesinin aşktan, muhabbetten, onun ikramından, kulu için hayır olsun diye muamele ettiğini aslında anlamaya çalışıyoruz. Rabbimizi yakından tanımaya çalışıyoruz. Yakından. Her anda eğer O bize muamelede bulunuyorsa bizim için rahmet olsun hayır olsun iman olsun hikmet olsun aşk olsun muhabbet olsun ona yakın olalım dost olalım abd olalım diye muamelede bulunuyorsa anlamamız gereken şey nedir Allah kendini neden böyle kuluyla birebir muhatap olduğunu, yakın olduğunu, ikram ettiğini anlatıyor? İman etsin diye, abdolsun diye, aşık olsun diyedir. İnsan zaten abdolsun diye yaratılmış, yani aşık olsun diye, sevsin diye. Seviyor mu? Elbette ki. Sevmese yaşayamaz kendini seviyor, kendisinin Allah'tan bağımsız bir varlık olmadığını Allah ile var olduğunu bilip kendini severken kendinden daha çok canından daha çok kendisiyle var olduğu Allah'ın kendisinden Yarattığını anlayınca, asıl sahibini canından da daha çok sevmesi gerektiğini anlaması gerekir. Anlasın, avd olsun. Anlasın, aşık olsun. Anlasın, onu istesin. Onun sevgisini istesin. Yakınlığını istesin. Yani, hakikate doğru yol alsın. Vuslat yolculuğu budur zaten. Hakikate doğru, hakka doğru, kendi hakikatine, aslına doğru yolculuktur bu. İlk adımları kendi gönlünde atar, gönlünde kendinden kendine yolculuk yapar, kendini bulunca bu sefer kendisiyle, yani Allah'ın Kendisine nefretli ruhu bulunca, olunca o huzura çıkar. Huzura olay yaktır. Allah ile muhatap olmaya olay yaktır. Ve Allah onu huzura alır ve muhatap alır. Kendini ona tanıtır. Onu ona tanıtır. Yerini gösterir. Ne olduğunu. Allah katında nasıl bir kıymete, değere, şerefe layık olduğunu Allah ona gösterir. Öyle buyurmuştu Fir Hazretleri'ne. Eğer insan katındaki yerine arif olsaydı, bilseydi, bunu görseydi, tanısaydı bunu, her an beni öldür diye yalvarırdı. Nasıl bir yere layıktır, nasıl Orana nasıl bir yer hazırlamışım? Asıl yeri neresidir bunu eğer bilseydi, anlasaydı asla dünyada kalmak istemezdi. Her an beni öldür diye yalvarırdı. İnsan böyle bir varlık. Allah'ın efarini fiillerini dinlerken yani. Kuluna muamelesini dinlerken, anlamaya çalışırken, anlamamız gereken şey sadece Rabbimizin bizi nasıl sevdiğini, nasıl ikram etmeyi dilediğini, nasıl kazanmamızı istediğini anlamamız gerekir. Allah'ı anlatanın, eğer biri alemlerin Rabbini anlatacaksa, mutlaka onu onunla anlatması gerekir. Yoksa anlattığı kendi putu olur. Gönlünde bir ilah hayal etmiş, put hayal etmiş. Herhalde Allah böyledir, böyle olmalıdır, böyle olursa bu ilah olabilir. Böyle muamele ederse, böyle insanlara ikram ederse, böyle yanlış yapanları cezalandırırsa. Hayal ediyor. O Allah değildir. Sen kim? Allah hakkında böyle hüküm verip ona vasıf veren ki? kim? Yakışıyor bu böyle. Onun için Allah ne buyurmuştu ayet-i kerimede? Allah onların vasıflarından, vasıflandırmalarından münezzehtir. Sübhanellahi amma yusifun. Sübhanellahi amma Evet. Allah Subhan'dır. Onların vasıflandırmalarından, şirk koşmalarından münezzehtir. Allah öyle değildir, haşa denir. Evet, Allah ile anlatıp Allah'ın anlattığını anlatması gerekir. Bunun dışında bir kelime söylerse kafir olur. Allah'ın haşa dediği zümreye girer. Evet. Onun için Allah kendini nasıl tanıttıysa öyle. O yetmez. Bir de Allah'ın ne söylediğini, ne demek istediğini anlamış olması gerekir. Yoksa işte böyle söylemiş. Onu bir de derinlemesine, onu tefakuh etmen lazım. Onu tedbir edip arkasındaki manaya bakman lazım. Yani onun arkasını görebilmek için arkasına geçip bakman gerekir. Geçebiliyor musun? Hayır. Sadece birazcık düşünüyorsun. Ama başlangıç itibariyle sadece yüzünü görmen yeterlidir. Ön tarafını görmen yeterlidir. Sonra eğer sen onu anlamak istersen, yani okumak istersen, senin böyle bir gönül duan olursa, Allah sana bilmediklerini öğretir ve arkasını gösterir. Çünkü Allah'ın kulları çeşit çeşittir. Çeşitli fıtratlara, çeşitli anlayışa sahiptir. Allah her anlayıştaki kuluna hitap ediyor. En kaba idrak sahibi bile onu anlar. Onunla cennete gider en kaba idrak sahibi. Böyle hiç derinlemesine düşünemeyen, iyice anlayamayan böyle sadece yüzünden anlayanlar bile net olarak anladıklarını yaptıklarında onunla cennete gider. Onun için ille de senin böyle anlaman lazım demek doğru değildir. O kadar anlıyor. Mesele o nasıl anlıyorsa, ona öyle anlatmandır. Onun için, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalâtu Vesselam? İnsanların anlayışına göre konuşun, anladığı kadarıyla konuşun. Siz, konuştuğunuz o insanın, şirke girmesini ister misiniz? Şifre girmesini ister misiniz? Anlamadığı şekilde konuştuğunda, küfre sokuyorsun adamı, öyle yapmayın dedi. Köfre girmesini istemiyorsan öyle yapma. Gaye karşımızdakini küfre sokmak değildir, bir şey bildiğini ona göstermek değildir ya da onun yanlış bildiğini, yanlış anladığını ona göstermek değildir. Gaye ona öğretmektir, hakkı öğretmektir. Ona Allah'a doğru adım attırmaktır. Rabbini ona tanıtırken, sevdirmektir ona. Ona kendi kendisini hatırlatıp kim olduğunu, Allah'a abd olduğunu, aşık olduğunu ona hatırlatmaktır. O zaten Allah'a aşık. Allah'ın kendisinden nefrettiği ruh vardır karşındaki insanda. Rabbine aşık olan ruh vardır içinde, hakikatinde. Hakikate o, o. Sana düşün sadece onun üzerindeki perdeyi aralamaya çalışmaktır. ''Sıra Allah'ın senukri, okutacağız.'' fiiline gelmişti. Hitap Resulullah Efendimizdedir. Sana okutacağız ve sen onu <gülüyor> asla unutmayacaksın. Endişe etme dedi, sana okutacağız. Vahyi senin gönlüne indirirken, okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Mutlaka Rasulullah Efendimiz'in vahiy inerken endişeleri vardır. Ayetler peş peşe gelirken ya ezberleyemezsem ya unutursam, bir ayeti arada unutursam diye endişesi vardır. Merak etme dedi. Endişe etme dedi. Sana okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. İnsana da okutmuş mu? Elbette ki. Söylemiştim daha önce. Bütün müminlerin gönlünde Kur'an-ı Kerim bütünüyle olduğu gibi mevcuttur. Dışarıdaki Allah'ın indirdiği Kur'an'ı okurken, vahyi okurken onunla karşılaşmış olur ve onun sağlaması yapılmış olur. İyice o açılmış olur, anlaşılmış olur. İçinde mevcut. Eğer içinde mevcut olmazsa kesinlikle bu doğrudur diyemez. Onda kendisinde olmayan bir şeyi bir şeyi nasıl tasdik edebilir? Doğru söyledin diyebilir. Doğrudur diyebilir. Onun yüzde yüz doğruluğunu tasdik ediyor. Gönlü tasdik ediyor. Gönlündeki Allah'ın vahyi tasdik ediyor. Evet budur. Bu bende var. Bu böyledir. Diyelim ki ayete herhangi bir şey karıştırsak, bir insan kelami karıştırsak bu ayet değildir. Kesinlikle bu bu ayete benzemiyor, bu başka bir şey olması gerekir. Ya da ben bunu anlamadım der, yer bulmadı. Karşılığı yok çünkü içeride. Allah okutmuş, her bir insana önceden dünyaya göndermeden, yaratırken okutmuş. Okutan, kendinden ona ruh nefretmiş, onu Allah ile biliyor. Allah'ın ne söylediğini Allah ile biliyor. Yani kendisine nef edilen ruhla biliyor. Bu, Hazreti insan. Eğer Allah hiç Peygamber göndermeseydi ve hiç Kitap göndermeseydi, insan yorunu bulabilir miydi? Evet. Kesinlikle evet. Bu kadar değil. Dört dörtlük değil. Dört dörtlük bilmezdi böyle. Ama bilirdi. Toptan bilirdi. Çünkü doğrunun ne olduğunu biliyor. Güzelliğin ne olduğunu biliyor. Hayrın ne olduğunu biliyor. Şerrin ne olduğunu biliyor. Kendine bakınca, aleme bakınca, onu yaratanı biliyor. Bir yaratan var. Bununla beraber bu yetmez. Her anda muamele eden birinin olduğunu anlar. En geri zekalisi bile bunu anlar. En kaba idrak sahibi. Bunu anlar. Ve bu onun için yeterlidir. Zaten peygamber göndermemişse peygambere imanı gerekmiyor. Kitap göndermemişse kitaba iman etmesi gerekmez. Ne iman etmesi gerekir? Allah'ın bir olduğuna, tek olduğuna iman etmesi gerekir. Bu yeterlidir. Bir yere Allah'ın vahyi ulaşmamışsa diyelim ki öyle olsun. Oradaki insanların Allah birdir demesi yeterlidir. Bilmiyor çünkü gerisini bilmiyor. Veya yanlış ulaşmış. Yani dini taşıyanlar oraya götürenler dinin dostu değil düşmanıdır. Yanlış anlatmış yani. Böyle kötülemiş yani. O da geçersizdir. Ulaşmamış demektir. Onların bir tek la ilahe illallah demeleri yeterlidir. Evet, onun için Resulullah Efendimiz buyurmuştu, kim la ilahe illallah derse cennete girer. La ilahe illallah diyen tabi, bu ümmet için peşinden Muhammedun Resulullah demesi gerekir. Ama eğer bir yere ulaşmamışsa, tek başına bunu söylemesi yeterlidir. Onun için öteki kelimeyi Resulullah Efendimiz ilave etmedi, biliyor. Diyelim ki bir Yahudi bir Hristiyan. Veya bir Mecusi olsun. Yetiştiği toplumda İslam dinini din olarak bile görmemiş. Bilmiyor ya da yanlış öğretilmiş. Kendi dininde la ilahe illallah derse ulaşmamış. Cennete gider mi? Elbette ki alemlerin Rabbi Kuruna ne verdiğini bilmiyor mu? Biliyor. Ona göre muamele etmeyecek mi? Hesaba çekmeyecek mi? Öyle çekecek tabii. Ulaşmadıysa kim sorumludur? Hesabını kime sorar? Ben müminim, ben müslümanım, ben alimim diyenlere sorar. Hesap onlarındır. Neden taşımadınız? Neden peygamberinizi temsil etmediniz? Ben ona uğraşabildiğin her yere bunu uğraştır diye vahyetmedim mi senin peygamberine? Evet. Sen de ona tabi olmadın mı? Evet. Ona beraber taşıman gerekirdi. O yaşadığı alemi değiştirdikten sonra ahirete geçtikten sonra sorumluluk size kalmadı mı? Size emanet etmedi mi kitabımı? Evet. Niye taşımadın? Niye taşımadın? Neyin peşimden koştun? Neyi dert edendin? Senin derdin, davan neydi? diye sormaz mı? Sorar. Bırakın dışarıdaki birini, başka yere onu taşımayı, evimize bile taşıyamamışız. Evimize. Yap demişiz, tamam demişiz. Kıl namazını, tamam demişiz. Hata olmadı, namaz kılmadıysa dövelim. Dövmen gerekirdi zaten. Namaz kılmadı mı, dövmen gerekir. 7 yaşında sonra namaz kılmadı mı? Döv. Kim söylemiş? Bir de iftira atıyor Resulullah Efendimiz'e, o söylemiş. Haş. Diyelim ki dövdün ne olur? Çocuğu namazdan soğutuyorsun. İbadete düşman ediyorsun. İbadet için dayak yemiş. Namaz için dayak yemiş. O hiç namaz kılabilir mi artık? Her namaza gittiğinde senin dayağını hatırlar. Ne der? Seni de kabul etmiyorum, namazı da kabul etmiyorum, senin Rabbini de kabul etmiyorum, der. Öyle söyler. Çocuğa öyle söyletti Çocuk değil, büyük birine bunu yaptırsan ne olur? Namaza durur, sana küfreder sadece. Haklı midir? Haklı tabi. Bilmiyor. Zorla ibadet olur mu? Bir de utanmadan ne diyor? Dinde zorlama yoktur. Hani zorlama yoktur? Sörsen ediyor o Müslümandır. Nereden biliyorsun Müslüman olduğunu? Nereden biliyorsun? Müslüman Allah'a teslim olandır. Nerede teslim olmuş hani? Mesade et önce bir iman etsin. İman etmeden teslimiyet mi olur? Allah okutacakız demişti. Okutacağız. Okutmuş, okutmuş bize tek kelimeyle. Sadece vahiyini okutmuş demekle onu anlamış olmuyoruz. Okutmadığı hiçbir şey yok. Vahiyinde ne varsa hepsini okutmuş. Söyledim biraz önce. İmanın, imanın ne olduğunu, küfrün ne olduğunu buyurdu ya iman da bellidir, köfür de bellidir. Şükrün ne olduğunu, nankörlüğün ne olduğunu, insanlığın ne olduğunu, cehennemin ne olduğunu, cennetin ne olduğunu, kendin, kendindeki, gönlündeki Cennetin ne olduğunu, cehennemin ne olduğunu net olarak bilir. Tatıyor. Cenneti, cehennemi tatıyor kendine çünkü. Yaşadığı her sıkıntı onun için cehennem gibidir. Ateş gibi yakıyor. Ama yaşadığı her güzellik, her nimette cennetten bir nimet. Nimet'i anlasın diyedir yani. Allah Allah Kolaylaştırır, buyurdu. Kolaylaştırır. Neden dolayı kolaylaşır bize? Allah nasıl kolaylaştırıyor onu? Neyle kolaylaştırıyor ya da kolaylaşır bizim için? İmanla. Bir şeyi severek yaptığımızda o bizim için kolaydır. Onu muhabbetle yaparız, zevkle yaparız o işi. Niye? İman ettiğimiz, sevdiğimiz içindir. Dolayısıyla bize kolaylaşmış. Allah kolaylaştırır. Doğru yolu, doğru yolda yürümeyi kolaylaştırır. Buna beraber kazanmayı, ahireti, cenneti, hadreti insan olmayı, onu kazanmayı kolaylaştırır dedi. Kolaylaştırırken neden dolayı kolaylaştırıyor? İman vererek. Onu severek. Sevince Allah'ın sevdiğini sever. Yakın olmayı sever. Geregini yapmayı da sevmiş olur. Onun için Resulullah Efendimiz dua ederken, Ya Rabbi bana sevgini, aşkını, muhabbetini ver. Seni sevenlerin sevgisini ver. Bir de sevgini kazandıracak işlerin sevgisini ver. Beni o işlere muvaffak kıl, diyor. Hepsi birdir. Hepsi Allah'ın sevmesiyle başlar ve büyür. Yayılır, genişler, kapsar. Kim de Allah'ın ayetlerini yalanlarsa, Rabbinin kelamını, sözünü ciddiye almazsa, ona da aslında kolay olması gereken zorlaşır, zorlaştırır aslında kolaydır. Neden kolaydır? Çünkü fıtrat itibariyle o Rabbine aşık biridir. Allah'ın kendisine nefret yürür Rabbine aşıktır. Dolayısıyla maşrugunun sevgisini isteyip gereğini yapmak aslında onun için kolaydır. Ama yalanlayınca, yok sayınca, örtünce, kafir olunca, perdeleyince onu ve ona zorlaşır. O zorlaştırıyor. Bakacağız, bizim için zor müydür, kolay mıdır Allah'ı istemek, Allah'ı sevmek, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamak, ona teslim olmak, ona karşı edepli olmak, Allah'ın bizden istediğini istemek, isteyip gereğini yapmaya çalışmak, Allah'ın güzel dediğine güzel demek, çirkin dediğine çirkin demek, bize zor mu gelir? Yoksa kolay mı? Allah'ın hayır dediğine hayır, şer dediğine şer demek bize kolay mıdır? Yoksa zor midir? Ağır mı geliyor? Söylerken dilimiz dönmüyor mu yoksa? Eğer hayır dediğine hayır, şer dediğine şer, güzel dediğine güzel, çirkin dediğine çirkin diyebiliyorsak, hatta bunu muhabbetle, aşkla, gönlümüzde hiçbir ağırlık hissetmeden söylüyorsak, Hamd olsun müminiz. Değilse, değilse, aramıza perde koymuşuz. Bu perde kesinlikle günah perdesi değildir. Bu şirk perdesidir. Bu küfür perdesidir. Bu nifak perdesidir. Münafıklık perdesidir bu. Andolsun ki biz Kur'an'ı zikri kolaylaştırdık. Anlaşılsın diye okunsun, dinlensin, anlaşılsın diye. Rabbi guruna neyi söylemiş? Anlaşılsın diye kolaylaştırdık. Üyüt alıp düşünen var mı? Demek ki maksat neymiş? öğüt almakmış, düşünmekmiş, hatırlamakmış, anlayıp gereğini yapmakmış belki üüt alırlar diye üüt alsınlar diye düşünürler diye biz onu Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık Evet daha önce ayetleri okurken her kavme kendi dilini konuşan Allah'ın ayetlerini okuyup açıklayan Resuller gönderdik dedi göndermediğimiz hiçbir kavim yoktur." buyurmuştu. Dolayısıyla, onu onun diliyle kolaylaştırır. <gülüyor> Bir de Allah dua etmeyi öğretiyor. Hz. Musa duasıdır bu. ''Bana işimi kolaylaştır. Bana kulluğumu kolaylaştır. Bana emrini kolaylaştır. Yolunda yürümemi, kazanmamı kolaylaştır.'' diye dua ediyor. Bir de öyle buyurmuştu. Allah ikram eder. Allah kerimdir. Allah ekremdir. Oku dedi, ikre ve kel ekrem. Oku, Rabbin kerem sahibidir. Rabbin ekremdir. Her türlü ikramı yapandır. Yetmez. isimlerinden kuruna ikram edendir. Kulun-i Kerim kılandır Yani kulu, kulu için, sen benim halifemsin, hadi benim yaptığım gibi sen de yap. Ne kadar, sana neyi vermişsem onunla yap. Ne kadar güç vermişsem onunla yap. İkram et. Kerim ol, ikram et. Evet, kuluna ikram etmeyi ikram edendir. Kerimliği ikram edendir. O'nun ikrami olmayan hiçbir şey yoktur. Bütün kulun varlığı Allah'ın kuluna ikramidir. Nefretti yürür kuluna ikramidir. İmtihana tabi tutarken o kazanmış olsun, o varlık olmuş olsun. Yani kendi eliyle, gönlüyle, çabasıyla, gayretiyle kazanmış olsun ki Varlık olsun, yoksa o varlık olmaz, o yaptığından sorumlu değilse o varlık değildir, varlık olmamış yani. Eğer yaptığından sorumluysa onun için varlık ona secde ediyor, melekler ona secde ediyor, bütün varlık hizmetindedir. Cinler de kulluk için yaratılmış ama Allah'ın nefreti onda olmadığı için insana aziz ile emredilmiş. Onun için buyurmuş ayet kerime kerimede, Allah'ın nimetlerini toptan saysanız bile bitiremezsiniz. Toptan. Değil tek tek saymak, toptan saysanız bile bitiremezsiniz. Nimetleri görmeye davet ediyor. Ne kadar nimetleri gördüysek, o kadar onu tanıma, onun bize olan yakınlığını, sevgisini anlama imkanımız olur ve severiz. Ama buyurdu insan, Allah ona ne zaman bir ikramda bulunsa, bu ikramın bir imtihan olduğunu, kazanma imkanı olduğunu anlamıyor, anlamak istemiyor. Ama ne der? Rabbim bana ikram ettir der. Bunu söylüyor. Rabbim bana ikram ettir der. Allah verdi der. Sonra imtihan olsun diye bir sıkıntı geldiğinde Evet, ne der? Rızkını biraz kıssa, daralsa Rabbim bana ihanet etti der. Rabbim <gülüyor> bana ihanet etti. Daha imani var. Rabbim bana ikram etti. Ama rızkını kesince, daraltınca bile biraz imtihana tabi tutulur sıkıntı çekince yaşayınca Rabbim bana ihanet etti, etti der. Allah kelimeyi öyle kullanmış onun için öyle söylüyoruz. İhanet etti. Niye öyle söylüyor? Kendini Allah'ın ortağı gibi görüyor. O benim Rabbimdir. Benim için hayır olanı dilemiş. Benim için bu hayırdır, bu güzeldir. Ben onun kuluyum demiyor bak. İkram edince, da böyle kibirleniyor, bana ikram etti. Beni ciddiye aldı. Bana gerekeni yapıyor. Ben buna layıkım diyor. Ben buna layıkım. Ama imtihan edip, rızkını daraltınca, kısınca ne der? Bana ihanet etti. Ben bunu hak etmemişim demektir. Yani hak etmediğimiz bir muameleyle karşı karşıya geldiğimizde bu ihanettir deriz. Bana hainlik yaptı derse, ihanet etti. Allah bilmiyor, o biliyor. İmanı bu kadardır işte. Böyle olunca o imandan çıktı, o müminde değildir. Rabbine hain demiş. Halis, muhlis, kafir. İstediği kadar Rabbim desin, istediği kadar namaz kılsın, istediği kadar oruç tutup hacca gitsin. Allah hayır diyor. Bunun bir sebebi var. Bunun böyle olmasının bir sebebi var. Ne doğru sebep? Çünkü siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Yetim, kimsesi olmayan. Anası babası olabilir. Anası babası ona onu yok saymışsa o yetim, kimsesi yok ona. Eğer sana birileri muhtaçsa bu durumda o senin karşında yetimdir ihtiyacı sadece zahiri olarak değil, manevi olarak da olabilir. Sevgiye ihtiyacı olabilir, sohbete ihtiyacı olabilir, dertleşmeye ihtiyacı olabilir. Ya da Rabbini bilmiyor, Rabbini bilmeye ihtiyacı olabilir. Yetim o, manevi yetim. Cennete gitmeyi bilmiyor, manevi yetim. Şeytanın tuzağına düşmüş kardeşin ve yetim o. Senden yardım istiyor. Fark etmiyor. Her konuda bu böyledir. Böyle, karşındakini sana muhtaç olan ve senin yardım edebilecek birini yok saydığında Allah gerekeni yaparım dedi. Seni ters taraftan imtihana tutarım. Yani sana ikram etmişken onu kısar, daraltırım, gerekeni yapar. Bu senin için bir uyarıdır dedi. Seni uyarıyorum. Uyarıyorum demektir bu. Evet, devamında ne buyurdu? Yoksa yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Vermek yetmez, bir de teşvik etmeniz lazım. İkram etmeniz lazım. İkram ederken bir de diğer insanları da bu ikrama davet etmeniz lazım. Siz de bunu böyle yapın demeniz lazım. Yapmazsan gene olmaz. Tek başına yedirsen, içirsen gene olmuyor. Bir de buna davet etmen lazım dedi sebebini belirttiği sonra siz mali yığma tutkusuyla hırsıyla, hırsla onu seviyorsunuz. Sizin imanınız yok dedi Allah. Mali tutkuyla, hırsla seviyorsunuz. Peki Allah ona ikram etmeye devam etse ne olur? Uçuruma gider. Mali hırsla seviyor ya, tutkuyla seviyor ya, onun için onu kısıyor ve onu durduruyor. ''Dur'' dedi. ''Dur, kırsın artmasın, küfrün artmasın, ahireti kaybetme, Rabbini kaybetme. Senin Rabbini sevmen gerekirdi, Rabbinin seni sevmesini sevmen gerekirken, bak başka şey seviyorsun, dur kul, dur'' dedi. Der. ''Allah neden böyle anlatıyor? Sana nasıl muamele edecek mi? Anla.'' diyor. Bak nerede sana ne yapacağımı söylüyor. Şunu şöyle yaparsan böyle yaparım, bunu böyle yaparsan şöyle şöyle yaparım. Bak haber ne olsun. Allah sözünden caymaz. Kim kendi harından razıdır? Bak herkes şikayet ediyor. Mutlaka bir şeylerden şikayet eder. İşimiz iyi değil, işler ters gidiyor. İşte insanlar böyledir, işte şunlar şöyledir, bu böyle oldu. Hep sorun sıkıntı. Neden? Bir sebebi olmadı bunun. Allah sebebini söylüyor. Yani her bir kur kendine baktığında Rabbim bana neden böyle muamele etti dediğinde Allah söylüyor. Bunu bunun için yaptım. Net olarak söylüyor. Ve yaptığı her muamele mutlaka onun için tek hayırdır. Büyük hayır değil, tek hayır. Başka türlü muamele onu kurtarmaz. Onun kazanması için, gönlünün cennet olması için, Allah'a dönmesi için, Hazreti insan olması için ona öyle gerekir. Eğer Allah birine hak ettiği muameleyi yapmıyorsa, Allah buna şaşırma dedi. Onun da bir sebebi var. O kaybetmiş. O ebediyen kaybetti. Kendindeki ilimden dolayı biliyor ve o artık ona dünyada farklı bir muamelede bulunur. Hakkını alsın. Ona neyi takdir etmişsem onu alsın. Bununla beraber hiçbir mazereti de olmasın. Yani birine ne muamele ederken diğeriyle aynı da Her birinin manevi durumuna, Allah'a yakınlığına bununla beraber kazanıp ya da kaybedeceğine göredir. Yoksa bak işte ben yanlış yapıyorum, Allah'ın söylediği gibi ikram da etmiyorum, vermiyorum da, yardım da etmiyorum, hiçbir şey olmuyor. Doğru, sen kaybetmişsin. Sen kaybetmeseydin, böyle olmazdı bir kere. Sen ebediyen kaybetmişsin, en kötüsü. Sen Rabbini kaybetmişsin. Onun için senin için takdir ettiklerini vermeye devam eder, öyle ki kıyamet günü hiçbir mazeretinde olmasın. Her bir ayeti Allah bize söylüyor. Allah söyle, buyuruyor. Bu zikre, bu Kur'an'a uyan, Rahman olan Rabbine karşı, içi titreyerek, ürpererek, haşyet duyan kimseyi uyarasın, ona anlatasın diye, bu vahyi, bu ayetleri indiriyoruz. Bu işleri böyle ürperen, Rabbinin kelamını sözünü ciddiye alanlar, işte onlar için bir mağfiret vardır ve kerim bir ecir vardır. Kerim bir ecir. Bıstıkça ayetlerde geçer. Kerim bir ecir. Kerim bir karşılık, ecir ücret demek. Karşılık tek kelimeyle. Ama bu karşılık Kerim'dir. Kerim. Kerim Allah'ın ismi. Allah eğer kendi ismiyle kendinden ikram ederse ne olur? Buna karşılık ne al, neyi alır? Kerim olan Rabbinin kerimliğini alır. Kerim olan Rabbinin güzelliğini alır. Tecellisini alır. El esma-ül hüsnasını alır. Allah'a yakınlığını alır. Ne zaman bu ayet kerim bir ecir derse bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa kerim bir ecir deyince işte ona bol bol nimet verir, sevap verir değildir. Diğerleri onun gölgesi zaten. Nimetler onun gölgesi. O zahiri olarak nimetleri, cennet de buna dahildir, verirken... O kerim nimetten tecelli ediyor. Kerim nimetin karşılığıdır bu. Ona seni seviyorum deyip muamelede bulunuyor. Aynı şekilde ikramı ikrama nail olmuş olmayı da Allah anlatırken cenneti öyle anlatıyor. Evet bir kul Allah yolunda ölünce, öldürülünce daha doğrusu Öldüğünde, öbür tarafa gittiğinde Allah buyuruyor, diyor ki Keşke kavmim Rabbimin beni ikrama nail kıldığını bilseydi. Bilseydi, onlar da iman etseydi. Kavmi onu öldürüyor. Daha önce anlatmıştık onu. Antakya'ya İsa Aleyhisselam iki tane havarisini gönderiyor. Allah yolundaki mürcid Kamil diyelim tek kelimeyle. Allah ayet-i kerimede iki Resul gönderdik. Ben gönderdim diyor Allah. Sonra bir üçüncüsüyle onları destekledik. Onu da kabul etmediler. Önceki iki tanesini hapsetmişlerdi. Sonra diyor, şehrin diğer ucundan daha önce iman etmiş biri gelip, dedi ki, yani sizden bir karşılık istemeyen bu insanlara neden iman etmiyorsunuz? Bizi o yaratmış, tabi çok şey anlatıyor o arada. Onu öldürüyorlar. Söylediğin sıradan biri değil. İmanını Eger gizlemişse, bu arada eğer o arada tavrını ortaya koyuyorsa, Allah o adamı söylüyor. O cennete girince, o hemen cennete giriyor zaten. O söylüyor, keşke kavmim, Rabbimin beni ikrama nail kıldığını bilseydi. Bilseydi de onlar da iman etseydi. Kavmi onu öldürüyor. Bak kavmi için hara cenneti istiyor. İşte böyle bir gönle sahip olanlar nimete layıktır. İkrama layıktır. İntikam duygusuyla dolu olanlar değil. İntikam tamamen nefisten kaynaklanır. Benlikten kaynaklanır. Hiç Resulullah Efendimiz kendisini işkence edenlerden, zulmedenlerden, küfredenlerden, onu Mekke'den çıkaranlardan, Medine'deyken bile öldürmek için oraya saldıranlardan intikam aldı mı? Hayır. Bir seferliğine Resulullah Efendimiz beddua etmiştir. Sıra buna gelir inşallah. Allah ondan men etti. Geliyorlar. Resul Efendimizden dini anlatacak, İslami anlatacak bize koca gönder diyorlar. Sufeden irşad ehli gönderiyor Resul Efendimiz. 70 kişi diyorlar ben 10 kişi diyeyim. 10 kişi gönderiyor. Onlar bunları tuzağa düşürüyor. Hepsini öldürüyor. Ciğer yiyor tabi. Özel olarak yetiştirmiş. Büyütmüş. Zaten sufi ehlidir bunlar. Sofi kelimesi oradan geliyor. Resulullah Efendimiz, evet. Orada beddua ediyor. Allah ayetini indirip, onu uyarıyor, ikaz ediyor. Onların günahından, suçundan sana ne? Öyle yapma. Sonra işlerinden iman edenler oluyor. Sen işine bak diyor. Beddua etmek, Kuluma nasıl müdahale etmem gerektiğini, bana söylemek, benden istemek senin için değil, Böyle yapma." dedi. Tek sefer yaptı, uyardı, ikaz etti. Evet, bu bir intikam değil, bu o andaki dayanılmaz acıyla söylediği onu. Başka zaman beddua ettiğini söyleyen, iftira atmıştır, haberimiz olsun. Neden Allah uyarmış, ikaz etmiş böyle bir durumda. Bunu yapma dedi. O benim kurumdur. Bugün böyle yapmış, yarın iman eder. Ettiler zaten evde. En başlarındaki iman etti. Onları öldürten. Onlar zaten kazandı. Onlar bir şey, ölenleri bir şey kaybetmedi. Bu işi yapanların da Allah kazanmasını istiyor. Bilmiyor, bilmeden yapmış. Karışmadı. benim kullarıma Kulumla arama girme dedi. Beddua yaptırmıyor. Nuh aleyhisselam beddua ederken, önce Allah ona haber veriyor. Artık bundan sonra senin kavminden bir kişi bile sana iman etmeyecek dedi. Ayet-i Allah öyle buyuruyor. Ondan sonra Nuh aleyhisselam beddua etti. Onlardan birini bile sağ bırakma. Bunların şimdi çocukları olursa, bunlar onları da kafir yapar dedi, gerekçesini söyledi, kafir yetiştirir bunlar. Hiçbiri iman etmeyecekse, doğacak olan çocukları da kafir yapar bunlar. Evet. Yani bu cennete gidenin gönlünün nasıl bir hali olduğunu söylemek istedim orada. Hazırı ne olursa olsun, düştükleri batak ne olursa olsun, tevbe edenler, iman edip salih amel işleyenler, onların günahlarını Allah hayra çevirir, güzelliğe çevirir, hesenata çevirir dedi. Allah Gafur ve rahimdir. burada şart var yalnız. Şart nedir? Tevbe etti, döndü. Arta salih amel istiyor. Kendi nefsini ıslah ediyor. Güzelliği anlatıyor, güzelliğe davet ediyor. Salih amel. Salih olmaya davet ediyor. Temizlenmeye davet ediyor. Bununla beraber kendisi de kendini temizlemeye çalışıyor. Bunun günah hanis sevaba çeviririm dedi. Neden dolayı? Rahmet ve mağfiretimden dolayı. Ben gafur ve rahimim dedi. Çeviriyor ki onun gücü olsun. Güç. Manevi gücü olsun. Onunla salih amel işleyebilsin. O kadar batmış, o kadar o çamurda kalmış. Artık cennete koşabilsin. Ona artık cennete varma imkanı veriyor. Bu bir yolculuk. Yani 20 sene boyunca batakta kaldı. Kalktı mi? 20 senelik yol alması gerekir bunun, ne yapıyor Allah? Sen diyor, bu 20 senedir bu kadar günah işledin ya, ters çevirdim, bunu sana hepsini sevap yaptım. Al seni cennetin kenarına getirdim, buyur, geç. Nasıl bir rahmet, nasıl bir mağfirettir? İsyan etmiş, Allah'ın yap dediğini yapmamış, yapma dediğini yapmış, Allah onu imadete çeviriyor. Bu kadar sen geldin dedi. Gelmiş kabul ediyorum. Sen şimdi döndün ya, artık güzel yapıyorsun ya, ters çevirdim onu. Buyurun. Ne bu rahmeti, ne bu mahfireti, akıl almaz bunu. Onun için, kul, Rabbini anlamaya çalışırken, kendisini yaratan, Âlemlerin Rabbini anlamaya çalışmalıdır. Kendisiyle kıyaslamamalıdır. Bir beşerle kıyaslayıp ben akılla anlarım dememelidir. Yani bir insan düşünün, 80 sene yaşamış. 79 sene yanlış yapmış. Sonra, son bir senesini ya da son bir gününü, öleceğini bilmeden son bir gününü, ben sana döndüm ve bundan sonra güzel yapacağım ya Rabbi, iman ettim, anladım ki yanlış yapmışım, tevbe ediyorum, Ay kendimi temizliyorum bundan sonra. Nerede temizleneceği ise orada duracağım, gerekeni yapacağım deyip başladı. Akşam öldü, günahlarını ters çevirdi ya, sevaba çevirdi günahını. Günahını sevaba çevirince zaten, geçen gün söyledim, hayatı boyunca onun hayatına göre ona yol çizmiş, cennete varacak yolu çizmiş. Yolu birdenbire ters çevirdi. Sen bu yolu geldin dedi. Seni yolun varabileceğin yere koydun. Günahını nice sevaba çevirdi. Buyur. Kapıyı açıyor, cennete buyur ediyor. Ayet devam ediyor. Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa muhakkak ki o tevbesi kabul olmuş olarak Allah'a döner. Allah'a döner. Tevbesi kabul olmuş olarak. Onların bir de halini beyan ediyor. Ne yapar onlar? Yalan şahitlik yapmazlar. Yalan bir şahadette bulunmazlar. Hak neyse onu söyler. Doğru neyse onu söyler. Doğruya doğru der, yanlışa yanlış der. Güzel, yani Allah'ın güzel dediğine güzel der, çirkin dediğine çirkin der. Çünkü artık kendini temizliyor. Şirkten temizlemesi gerekir. Rabbine itiraz etmiyor. Rabbim ne dediyse o doğrudur der. Ne kadarını yapabilir? Gücü yettiği kadar. Yalan yere şahitlik yapmaz. Boş ve yararsız şeylerle meşgul olmaz. Birileri eğer onları böyle bir şeyle meşgul ederse kerim olarak oradan geçerler. Evet, kerim olarak. Yani böyle ikraman nail olmuş olarak o tavrı gösteriyor. Mükerrem olanın tavrını gösteriyor. Ciddiye almıyor yani öyle. Onu büyütmüyor. Daha doğrusu onun seviyesine inmiyor. Rabbine kul olmaya karar vermiş ya. Öyle basit şeylerle, boş şeylerle uğraşmaz. Herhangi biri bile boş ona laf söylerse kendisine yakışır bir tavırla onu dinlemeyip geçer. Devam ediyor. Bu Furkan suresidir. 70. ayetten hatta evet, 70. ayetten itibaren değil Onlara Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman ayetlere karşı Kör ve sağır davranmazlar. Dinlemeye, anlamaya çalışır. Kör ve sağır davranmaz. Dinlemeye, anlamaya, anlayıp gereğini de yapmaya, tabii ki iman etmeye gereğini yapmaya çalışır. Elinden geldiği kadarıyla. Onların bu tavrı sabretmelerine karşılık. İnsanların kendisine Satışmalarından dolayı, satışmalarından dolayı kerim bir tavır gösterip onlara münakaşa etmediği için muhatap alıp öyle bir de küçümseyerek geçmiyor. Güzellikle geçiyor. Bu tavırlarına karşılık evet onlara cennet vardır, cennete selamla karşılanma vardır. Benim kurumum diyor yanlış yaparsa benim senden istediğim tavır onla kavga etmen değil, münakaşa etmen değil, onla tartışma değil. O bir söyledi ben de iki söyleyeyim değil. Benim senden istediğim tavır bu tavır değildir. Koşkör kurumu bilmiyor. Biz niye kendini ateşe alsın? Yardım et, kuruma yardım et diyor. Madem ki sen ikrama nail olmuşsun, bu ikramı, bu güzelliği üzerinde göster, bu büyüklüğü üzerinde göster, diyor. Gösterirsen bunun karşılığında cennete selamla karşılanırsın. Sen de onlara selam deyip geç, selamı Allah'tan al. Onlar orada ebedi olarak kalırlar. O ne güzel yerdir. Güzel yeri tercih et. Cennete gitmek kolay değilmiş. Şartları varmış. Allah'ın şartları var. Neydi şartları? Kuluma güzel davran. Kullarıma güzel davran. Kullarıma güzel muamelede bulun. Çünkü onunla kazanıp onunla kaybediyorsun. O benim kurum diyor bak. O senin muhatabın değil. O senin imtihanındır. Ben sana onlara nasıl muamele etmen gerektiğini anlatıyorum. Sen de anla, gereğini yap ve kazan. Tek kelimeyle insan oluyor yani. Rabbinin ismini, azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Fesebbih bismi azim. Azim olan Rabbinin ismini tesbih et. Yani Sübhane Rabbi azim de. Resulullah Efendimiz bu tesbihi namazdaki secdeye koymuştur. Nec secdede onun için ne diyoruz? Sübhane Rabbiyel Azim. Allah'ın emrini yerine getirmiş oluyoruz. Aynı şekilde yine Eala olan Rabbinin ismini tesbih et. Ayetini de ne yapıyoruz? Secdede söylüyoruz. Sübhane Rabbiyel Eala diyoruz. Eala, benim Subhan olan benim Rabbim Eala'dır. Yüceler yücesidir. Ruhuda da Subhan olan Rabbim azimdir. İnnehu le-Kur'anun kerim. Bu Kur'an Kerim'dir. Sizin için ikramdır. Size ikramımdır. Bununla beraber bu sizin için ikrama nail olan sebeptir. İkram. Kerim Kur'an. Onun için Kur'an-ı Kerim diyoruz ya. Bu işimi Allah vermiş. Her türlü ikrama nail olmamıza sebep olan, vesile olan. Her bir ayeti bir ikramdır. Bir ikrama nail olmamız içindir. Bir ikramı almamız içindir. En büyük ikram kul için nedir? Allah. Allah'ın sevgisi, yakınlığı, dostluğu, cemali. Allah'ın zatıyla, sıfatıyla tecellisi. Bu kulun şerefidir. Evet. Devamında bu Kur'an yani fi kitabî meknun korunmuş bir kitapta, yani levh-i mahfuzdadır. Kur'an'ı Allah levh-i mahfuzdan indiriyor, parça parça. O levh-i mahfuzda temizlenmiş olanların dışında kimse dokunamaz. Yani levh-i mahfuzda ne vardır, kimse oraya dokunamaz. Ancak temiz olanlar oraya dokunur. Bu ayeti niye okuyorum böyle? Sonra Allah onu o levh-i mahfuzdan Kur'an'ın ayetlerini indirdi, indiriyor. Buyurdu. Onun indirmesidir dedi. Tenzilün min رَبَّ الْعَالَمِينَ Bu ayeti alıp o levh-i mahfuza kimse dokunamaz. Temiz olanların dışında. Buyuruyor ya, onun için diyor, Kur'an'a dokunmak için abdestli olmak lazım. Hiç alakası olmayan bir ayettir. Kur'an'ı abdestli okumanın şartı olarak gösterenler bu ayeti gösteriyor. Bu ayette Kur'an'dan değil, Kur'an'ın indiği levh-i mahfuzdan bahsediyor. Onun için, Kur'an'ı okumak için abdestli olmak şartı yoktur. Mesela, Kur'an geldi. Adam müşrik, adam Yahudi, Hristiyan dedi ki ver Kur'an'ı okuyayım dedi. Ne diyeceksin? Okumayın diyeceksin. Git abdest mi al diyeceksin? Var mı böyle bir şey? O Allah'ın kuyruğudur. Bu hitap onun ruhunadır. Onun gönlünedir. Onun bedenine değil, eline değil, abdestine değil. Yani sen nasıl imana davet ediyorsun? Öyle değil mi? E alimlerimiz öyle söylemiş. E alimlerimiz yanılmış. Ne? Olur mu böyle şey yani? Ama böyle söyleyince bu sefer tabi şeytan başka türlü şey yapar. Bak diyor işte Kur'an'a gereken saygı gösterilmedi. Abdestsiz Kur'an okunur, dokunur dedi. Hadi. Cehaletini ortaya koyuyor. Bilmiyorsan Allah'tan öyle. Madem ki hüküm vermiş, soracağız. Nereden çağırdın seni bu hükmü? İşte bu ayeten çıkarmış. Bu ayetten çıkarmış mı? Diyor zaten. E bu ayet Kur'an'dan bahsetmiyor. Kur'an'ın indiği Levh-i Mahfuz'dan bahsediyor. Oraya cinlerin, şeytanların gidip oraya dokramayacağından bahsediyor. Allah onu oradan size indiriyor diyor. Yani dokunup bozamaz demektir. Oradan bir şeyi getiremez demektir bu. Evet, böyle böyle anlamış olduk. Sırası gelmişken yeryüzünde her türlü çiften, Kerim çiften yani sizin için ikram olan çiftlerden, sizin için çeşit çeşit nice ürünler bitirdik, yarattık, ikram ettik size ürün. Her türlü ürün, Hz. Süleyman o Seba Melikesine bir mektup gönderiyor. Mektuba Allah ne diyor? O Seba Melikesi dedi ki bana bir kitabın kerim, kerim bir kitap indirildi. Mektubu kuş getiriyor, kuşu kuşu o mektubu bırakıyor. Allah o mektuba ne diyor? Kitabın kerim, kitap neymiş? Mektupmuş. Allah bize Kur'an-ı kerim dedi ya, mektupmuş. Kitabın kerim. ''Her bir kula Allah'ın kerim olan mektubudur.'' demektir bu. Evet. Bu kitap, Süleyman'dandır. Bu mektup yani Süleyman'dandır. Bismillahirrahmanirrahim diye, evet, başlamaktadır. Allah'ın gönderdiği kitap da, Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Ayetlerin içinde, bir tek bu ayette Bismillahirrahmanirrahim geçiyor, o zaman Kur'an her bir kula Allah'tan gelen kerim bir kitaptır. Allah'ın anlatımıyla bunu böyle gör, böyle görmeyene kadar o bize kitap olmuyor, yani mektup olmuyor, Rabbinden mektup. Ne diyor Süleyman mektupta? Bana karşı eğlalık, büyüklük göstermeyin. Bana teslim olmuş olarak gelin. Seva Melkesi'ne söylüyor. Allah kullarına ne diyor? Aynısını söylüyor. Büyüklük göstermeyin. Bana teslim olun, Müslüman olun. o etnili Bana Müslüman olarak gelin. Allah da bize öyle söylüyor. Kerim ismi Kerim isminin tecellisi daha doğrusu Allah'ın ikram etmesi devam ediyor. Devam edeceğiz yarın inşallah. Mutlaka kardeşlerimiz bizi dinlerken Allah'ın ne kadar kerim olduğunu, ekrem olduğunu, bizim ikram etmemizi, ne kadar sevdiğini ve ciddiye aldığını öğreniyoruz. Her bir efali öyledir, her bir fiili öyledir. Söyledim. 500'den fazladır. İnşallah biz 500 tane kadar şey yapabilsek yeterli olur. Anlaşılması açısından. Bütün sohbetleri yaparken de böyle anlaşılabilecek, anlaşılması gerekenleri sadece anlatıyoruz. Yoksa onu anlattık demiyoruz. Ne Esma'yı anlatırken ben Esma'yı anlattım diyorum, ne de Efali anlatırken anlattım demiyorum. Demeyeceğim zaten. Böyle bir parçasını, anlaşılması gerektiği kadarını anlatmaya çalışıyorum sadece. Özetlemeye çalışıyorum daha doğrusu. Elbette ki bu arada esmaları böyle ya da efali özetlerken arada bazı ayetleri de acil olan, bilmemiz gereken ayetleri de anlamaya çalışıyoruz. Belki anlatmaya çalıştığımız tek bir şey vardır. Belki değil, bu kesindir. Allah'ın güzelliğidir. Allah'a aşık olmak içindir. Yani iman edip abd olmak içindir. Çünkü yaratılışımızın gayesi bu. Tek istediğimiz şey budur. Tek istediğimiz şey. Tek Allah'ın emri olan şeydir bu. Abd olmak. iman edip abd olmak. Bütün peygamberleri bunun için göndermiş. Allah'a hiçbir şey şirk koşmayın. Yalnız sadece bana abdolun diye vahy ediyor. İşin özü bu. Hakikati bu. Özeti bu. Kim neyi isterse arabileceği O'dur. Sevmeyince isteyemezsin. Yani birini sevmiyorsan niye onun seni sevmesini isteyesin? Sevgisini isteyesin? Seviyorsan, sevgisini istersin, sevgisini kazanmak için gereğini yaparsın. Onun sevdiği gibi olmaya çalışırsın, yapmaya çalışırsın. Onun için iman etmeden de yapılan ibadet, Allah katında kabul olacak bir ibadet değildir. Çünkü Allah, kendi rızası, kendi cemali güzetilmeyen, güzetilmeden yapılan işi kabul etmiyor. Yani ben bunu yapıyorum. Niye yapıyorsun? Sevaptır. E, cennete gideceğiz. Allah için değil. Bu. Sen bunu kendi nefsin için yapıyorsun. Sen bunu cennete gidemersen. Yalnız onu söyleyeyim. Cennete gidebilmen için seni Allah'ı öyle bir sevmen lazım ki malını canını vermen lazım. Cenneti Allah'tan satın alasın. Hem de bunu yaparken malını canını vermen yetmez. Kabul etmiyor onu yerle. Bir de bunun imanından dolayı olması gerekir. Mümin olman lazım. Müminlere satıyor Allah cenneti. Mümin olmayanlara satmıyor. Yani Allah'a aşık olmayanlara satmıyor bunu. Cennet yok diyor. Daha önce söylemiştim. İmanımızı test etmemiz gerekir. Durup seni seviyorum ya Rabbi. Allah sorsa beni seviyorsun. Sevdiğini söylüyorsun. Benim için. Neyini verebilirsin? Ne yapabilirsin? Nasıl bir fedakarlık taburuna bilirsin? Diye sorsa mutlaka cevap vermemiz gerekir. Böyle bir soruyla, soruyla hayatı yaşarken hep karşılaşıyoruz. Onun için bir hayır olduğunda, bir güzellik olduğunda bu soruyla karşı karşıya gelmişiz demektir. Hani seni seviyorum diyoruz ya. Ben müminim. Ben müminim demek, ben Allah'ı her şeyden çok, canımdan çok seviyorum. Allah da onu karşısına getiriyor, hani beni seviyorsun ya, hadi yap bakayım. Hadi yap, hadi bu fedakarlığı yap. Kulluğun gereğini hadi yap. Ben ki, beni seviyorsan hadi yap. Ya biz kemküm ederiz, geçeriz oradan, yapmayız gerekeni. Ya da delikanlı gibi yaparız. Yapınca ne olur? Sadıklardan oluruz. Doğru söylediğimizi ispatlamış oluruz. Öyle sadık oluyorsun. Yoksa durup dururken Allah kimseye sadık demezsen sadıklardan oldun demez yani. Sadakat ispat istiyor. Zaten hayat bunun içindir. Sadakatimizi ispatlayalım diyedir. İmanımızı ispatlayalım diyedir. Allah'a olan sevgimizi, aşıklığımızı ispatlayalım diyedir. Ortaya koyup Rabbimizden onun sevgisini, rızasını, yakınlığını kazanalım diyedir. Kim neyle meşgul oluyorsa o onun zikridir. Allah beni zikret dedi. Ayaktayken, otururken, yan üzeri yatarken beni zikret. Sabah akşam, sabahtan akşama, akşamdan sabaha. Rabbini tesbih et dedi. Rabbini tesbih et. Yani dilimiz tesbih değildir bu. Ya da sadece dilimizde zikir değildir. Yani gece gündüz ayaktayken otururken, yan üzeri yatarken ya da namazdan önce, namazı kılıp bitirdikten sonra değildir bu. Rabbini unutma. Zikir hatırlamaktır zaten. Rabbini unutma. Onun huzurunda olduğunu unutma. Yetmez. Her anda onun sana muamele yaptığını unutma. Sana ikramda bulunduğunu unutma. Efali onun için anlıyoruz. Bunu efali anlamak için söylüyorum. Her anda onunla muhatapsın. O seni muhatap alıyor ve muamelede bulunuyor. Biz de bu muameleyi nasıl yapıyor onu anlamaya çalışıyoruz beraber. Ne olursa nasıl yapar, onu anlıyoruz. Yani nasıl yaparsan, o sana nasıl muamelede bulunur, onu anlatıyoruz. Allah bir şey söylediyse, o öyledir. Başka türlü olmaz. Başka türlü, eğer bu böyle de olabilir diyorsa, sen Allah'ı bilmiyorsun. Allah sana neyi söylemiş, onu kabul etmemişsin demektir bu. Evet, söyleyecek. Dinleyeceğiz hep beraber, ne söylemiş? Mümine nasıl muamele ettiğini, kafire nasıl muamele ettiğini, müşriğe nasıl iman et, muamele ettiğini, münafığa nasıl muamele ettiğini, kalbinde hastalık olanlara nasıl muamele ettiğini, kalbi kilitli olanlara nasıl muamele ettiğini, kalbi mühürlü olana nasıl muamele ettiğini, kalbi perdeli olana nasıl muamele ettiğini. Her birini görüp anlamamız gerekir. Mümine, mütakiye, sadıklara, uvalilere nasıl muamele ettiğini anlatıyor. Neyin karşılığında neyi vereceğini anlatır? Biraz önce mesela, Günahlarını sevaba çeviririm dedi. Güzelliğe, kötülüğünü güzelliğe çeviririm dedi. Ters dönderirim böyle. Evet. Günahı bir esma’yı anlatırken bunu anlatmıştım. Bir günahları affetmesi vardır, bir mağfiret etmesi vardır, bir, bir safhı etmesi vardır, bir de böyle günahı sevaba çevirmesi vardır. Ama her biri, her bir muamelesi farklı farklı hallerdeki kuların harına göredir. İmanına göredir. Tövbesine, istiğfarına, Allah'a dönüşüne göredir. Madem ki Allah bizi dünyaya göndermiş, onu bilelim, onu tanıyalım, kendimizi bilelim, anlayalım, kazanalım diyedir. Nasıl kazanacağımızı da öğrenmemiz gerekir. Nereden? Efarinden, muamelesinden yani, fiilinden yani. Niye anlatıyor öyle? Kazanalım diyedir. Hangi halde olursak olalım, nerede olursak olalım, gel diyor, ikram etmeyi diliyorum. Vereceğim diyor. Hiç endişe yok diyor. Söyledim biraz önce. Ters çeviririm diyor. Günahlarını istihaba çeviririm. Evet. Allah bizi kendisini anlayanlardan eylesin inşallah. Allah'ın kendisini tanıttığı gibi tanyanlardan eylesin. Amin. Muamelesini anlayıp kazanmaya çalışanlardan eylesin. Amin. Rabbinin kendisine olan muamelesinin saf hayır olduğunu, saf güzellik olduğunu, ikram olduğunu, nimet olduğunu anlayanlardan eylesin. Amin. Bu nimete, bu ikrama, bu güzelliğe hamdeden, şükreden kullarından eylesin. Amin. Rabbini hamd ile tesbih edenler de meylesin inşallah. Amin. Allah hepinize razı olsun.